Herkese merhabalar. Bir Ekşi Beşiktaş podcastine daha hoş geldiniz. Normalde sayı sayı söylüyorduk 1-2-3-4 diye ama artık 5'e ulaştıktan sonra bundan sonra sayıları söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Umarım bu podcast dizisini de sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün Beşiktaş'ın Karabük Sporları'nda maç hakkında konuşacağız. Uzun bir podcast düşünmüyoruz. Sadece maçla ilgili çok genel olarak derdimizi, meramızı anlatmak. Ee, kazandık. Ne olursa olsun 3 puanı almak iyidir. Biraz terledik. Aslında çok kolay gibi giden maç bizi birden çok terletti. Özellikle son 5-10 dakika e, biliş dönemi e, kanserlerine biraz benzedi. Ama sonunda 1-0 da olsa 3 puanı aldık. Ee, arkadaşlara ben öncelikle sözü vereyim. Burak ne diyorsun? Nasıl gitti maç? Benim anladığım kadarıyla e, spor programlarında vesaire maçtan sonra Beşiktaş'ın bocaladığı vesaire üzerine konuşulmuş. Bence Beşiktaş'ın bu sene en derli toplu oynamaya yakın olduğu maçtı. Aynı şeyleri tekrar etmek istemesem de tekrar edeceğiz galiba. Yani kuva olmaması olmaması Oğuzhan'a bambaşka bir Oğuzhan yaptı. E, göbek'ten aksiyonlar oldu. İki kenarda da ceza sahası içinde depres olacak oyuncuların oynaması Babel'dir, Lens'tir. Bir sürü fırsat yapmamıza Babel'in kaçırdığı bir pozisyon var. Lens'in offside sayılmayan golü diyeceğim ama o top ne oldu bilmiyorum. Yani buradan artık bu hemen baştan söyleyeyim Karabük Spor'a mı sistem Lig TV'ye mi bilmiyorum ama ben maçın %70'ini izleyebildim. Çünkü sahanın %70'i gözüküyordu. Gözüktüğü kadarını izleyebildim yani. Kimleri <gülüyor> bir şey rahatlatıyor. Yani <gülüyor> Sol mesela pozisyon oluyor sol kanatta artık ha kaleye girdi mi girmedi tamam böyle bir maç izledik neyse Yani ca Caner kötü oynadı bir geldi bana mı çok da bir şey diyemiyorum çünkü hep gitiyordu ilk yere <gülüyor> <gülüyor> yok <Ne olur>. göremiyordum <gülüyor> <Anlayamadım. Aynen. gülüyor> Caner demişken ha bir farkta oydu şimdi Davidin, Lensin falan deplase olması Caner'in ortalarına da mana kazandırdı. Caner bu sefer o 50 metreden top şişiriyor gibi değil de ha orta yapıyor gibi gördük. Eee %19 İsabet sağlamışız derin ortalarda. Bu Tegen'den sağ, aldığım istatistik ne kadar doğru bilmiyorum da. Bu yüzden iyiydi. Yani aslında benim övünçünü de değerlendirmesini, sizin de değerlendirmelerinizi duyayım. Aslında Şenol Hoca'ya biraz e, sistemim var da onu maç genel ile konuştuktan sonra geri döneriz. O hmm, zaman övünçte ben... devam edelim. Açıkçası Bur'an dediklerine katılıyorum. Bu sene derli toplu ol olmaya en yakın olduğumuz maçtı. Gene çok derli toplu olduğumuz söylenemez ama e gerçekten en azından sahada ne yaptığını bilen planı olan yani tek planı Kovalizma'nın birebirlerinde kalmış bir takımdan öte daha çok ortadan zorlayan bir takım görüntüsü vardı. E hem Baben'in merkeze destek vermesi e hem Tariska'yı daha sık Ortada toplu buluşturup onun dikine kat etmesini sağlayan bir e, diziliş ve sisteme yakınsadık. E, bu hem Caner'in önünü açtı hem de e, lensin önünü açtı diyebilirim. Necip'in çok fazla hücum bindirmesini görmedik ama e, sağ kanatta daha kolektif bir yapı vardı. Sol kanat daha çok Caner'in üstüne yıkılmış gibi görünüyordu. Ve ee, Beşiktaş'ın genel hücum planı da merkezi kullanmak üzerineydi. Bunu da bence yeteri kadar yaptı. Golü bulamadı. Bu Taliska'nın bu maçtaki e, formsuzluğu demeyeyim de nasıl söyleyebilir tam bilmiyorum. Şanssızlığı da denebilir. Taliska'dan beklediğimiz pozisyonlara girdi sonuç itibariyle. E, bu adamdan bunu yapmasını bekliyoruz. O koşuları yapmasını bekliyoruz. O pasları almasını bekliyoruz. Bu şutları çekmesini bekliyoruz. E, gereken her şeyin yaptığı golü atamadı. E, başka maç olduğu zaman da hiç yoktan 30 metreden 40 metreden vurup gol attığı da oluyor sonuç itibariyle. Ama asıl olarak beklediğimiz şey bu pozisyonlara girip golleri yapması. Biraz Alex Vahri e, forvetimse on numara pozisyonunu doldurması. Çünkü onu sosyaldan ayıran şey bu aslında. Evet, ama Benim... diğer taraftan Taliska bu rolünü eğer biz Alex Vareloğlu veriyorsak açıkçası böyle 3 maçta 1 gol buna yetmez onu da ben eklemek isterim. Daha çok gol atması lazım. Şey sorun e, o değil zaten. Taliska bildiğin gibi çok fazla şut atan çok fazla şut deneyen bir oyuncu. E, ama bu şutlarının çoğu ceza sahası dışından oluyordu genel itibariyle. Ama bu maçta ceza sahası içinden neredeyse bütün şutları Hı -hı. ve ceza sahası dışından şutu yok. Yani Hı -hı. öyle sol alayım da abanayım tarzı bir yaklaşımı yoktu bu maçta. Ben bu hükümat için söylemedim, biraz daha genel olarak. Hani yani ben daha... ka kafa olarak Bikres. doğru yolda olduğunu gördüğüm Hı -hı. için bu kaçırdığı gollerle ilgili çok konuşmuyorum. Yani bu kafa olarak yapması gereken şey bu arkaya sızmak, daha çok ee, porvetle ikili oyuna girmek. Bu, bu tarz şeyleri daha fazla denemesi lazım. Sol ayağına e, oturtmak yerine. Ben bu e, maçta fazla bitiricilik adına Tanışka'ya kızamıyorum aslında. Çünkü bu zeminde yani yapılan ortalar ya Friki'yi bile barajın yerden 50 santim falan kaldırabildi. Yani. Oğuzhan da bu zeminde nasıl o penaltıyı o kadar göğe vurdu o da ayrı bir e, bilinmez ama yani bitiriciliğinin falan koşullarını falan çok etkiledi. Topla istedik gibi alamadılar. Yani edip. o yüzden şu zeminde maç oynanıyor olması yani yabancı sınır yerine biraz bunu konuşsak aslında daha iyi olur ama işte bu her zemin sene gerçekten inanılmaz. tane maç e, zemin görüyoruz. Bence bu yiysel sen rakam ya. Ee, yani çok klişeye dönüyoruz ama bu kadar yatırım yapılmış, stat yapılmış abi milyonlar do, milyon dolarlar harcıyorsun yani bir milyonluk zemini mi halledemiyorsunuz bunu, bunu anlamıyorum ben. Yani burada bizim her şeye yani yaptığımız şeye ne kadar saygı duyduğumuzun bir göstergesi yani Türk milleti olarak. Şade şey... bir gösterişi sevdiğimiz ortada yani. Mehmet sen bir şeyler diyecek misin maça dair? Ben maça daha genel değil de daha bireysel şeyleri biraz konuşmak istiyorum ama hı hı. ben sizden yani siz de gerçi çok övmediğiniz takım ama daha akıllı buldunuz. İlk 30 dakika için biraz katılıyorum ama bir 30-45 arası böyle saçma bir duruş yaşadık. Hı, doğru. Koarezma mesela öyle bir saçma duruşta e, işe yarıyor yani öyle onda da, e, 6. dedim Koarezma'yı çok beğenmiyoruz oyun aklına ama hani hiç işe yaramıyormuş gibi de, e, de düşündüğümüzde anlaşılmasın. En azından ben öyle düşünmüyorum. Mesela bu 30-60 arası şey vardı, ikinci e, araya da böyle bir gazla başlamadık ama o penaltı kaçınca birden takım kendine geldi. O da çok enteresan yani futbol tamamen teknikte bir oyun değil işte buradan çıkıyor. Bir motivasyon artışı oldu. O sen penaltıyı kaçırınca çok daha iyi oynamaya başladı. Bana o çok enteresan geldi. Yani kendi motivasyonu arttı, nasıl oldu bilmiyorum. Bu e, gaz iyiydi. E, 10 kişi kalınca çok daha akıllı oynadık. Bu enteresan. Daha makul oynamaya çalıştık. Yani <gülüyor> 10 kişi kalınca Şenol Hoca da... Oyn... Şenol Hoca'nın en sivrildiği anlar. Böyle elinin bir şekilde bir şeylere sıkıştığı anlar. Yani 10 kişi evet. kalınca çok doğru hamleler yaptı. İşte hoca niye 11 bir kişiyken de. Gerçi bu maç için genel olarak eleştirim daha genel bir eleştirme olacak ama hani tamam, maç ben, özellikle zaman, eleştirilmez bu tamam, maçta. Oyunculara devam edeyim. Ondan sonra sen oradan şeyi alırsın. Babel enteresan. Babel ne zaman bir Olympiakos maçında da 10 kişi kaldığımızda çok ön plana çıkmıştı en uçta gelince. Karakterli bir adam ve geniş alanı çok seviyor. Böyle durumlarda Babel gerçekten bu şey gibi yani ihtiyaç halinde imdat e, çekici gibi bir e, hal alıyor. çok hoşuma gitti. E, Lens çok etkin oynayamadı ama e, bana şey verdi yani bu adam bu takımdan pas alışverişine de girip çizgide de oynayabilecek. ...bir kanat oyuncusu olacağını, cihaz sahasının içine gireceğini, gol arayacağını... ...yani e, Korezma ile Babel'in ikisinin ortasında bir yerde duracağını göster ve çok hoşuma gitti. E, ama bu maçta iyi oynadığını söylemek de tabii ki mümkün olmaz. Necip enteresan bir adam, e, yani hani onu görmek hiç istemem. Bugün için de katılmıyorum, başka oyuncular da olabilirdi ama... E, ...birkaç hatası dışında yani bir e, mücadele kattı oraya, o iyiydi. E, Pepe'yi de oyun içerisinde çok beğeniyorum. Ama bu uzun pas denemesi hani benim çok rahatsız ediyor ve çok yapıyor bunu. Ee, o da benim hani hoşuma gitmeyen bir durum olarak kenara koyayım. Benim not, aldığım notlardan bunlar çıktı ve Şenol Güneş eleştirine geçelim Burak senin. Yani şimdi Tayseri Spor hazırlık maçı oynandı, onu konuşmadık tabii de. Ee, sırf oyuncu performansı görmek açısından bir de Necip'i Sabek'te nasıl oynayacak diye görmek açısından aynı o maçı. O maçta hani Lens'i gördük formsuz gibi gözüktü. Ha dedik tamam Şenel Hoca'nın bir bildiği varmış hakikaten. E şimdi Lens 6 günde form tutmadı. Yani Kuvarejma şey değil hani milli maç oynadı yorgun falan mı diyeceksin o zaman Oğuzhan da sahada. Yani hoca gene ezberden yani şey, şey yapmış e medal e medal'i zaten koymadı. O medal konusu ayrıca başka bir şey de Negredo ve Lens tahmin ettiğimiz gibi milli maçı arasından sonra ilk on bire yerleşti. Ben o konuda şunu söyleyebilirim sadece. Bir kere Meder ve Atiba çok uzun mesafeden geldiler. Onların oynamaması bir şekilde anlıyor. Meder konusunda birleştirmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Hayır, sadece ben şey olarak söylemiyorum. Yani. Yani, sadece e, yani reasonable şeyleri yani ortaya koymaya çalışıyorum. Eee şey konusunda da Kolezma konusunda da Kolezma'yı 11'de oynatmadığın zaman problem çıkaracağı belli. Niye problem çıkarmıyor? Çünkü hafta içi porta maçı var ve porta maçına Kolezma'nın 11 başlayacağı kesin. Hoca onu o şekilde de gelemeye çalışmış bence. Sen kardeş bekle, sen bana porta maçında lazımsın diye onu sakinleştirmiş. Aynı şey belki Cenk için de geçerli. Muhtemelen Cenk Korezma'yı ilk 11'de göreceğiz Porto maçında deplasmanda. O şekilde bir denge tutturmaya çalışmış kendi kafasında. Yani mantıklı ama ne kadar etkisi oldu, ne, ne şeyi, oldu? Da... Medelati'yi görür müyüz Porto'da acaba? Medelati orta sahası. Ben onu demiştim. Medelati'me Necip'le göreceğiz bence bir noktada. <gülüyor> ben şey ikinci eleştirmek aslında övünç güzel bir şeye değindi. İkinci eleştirmeye geleceğim şu noktada. Yani Takımın ilk yarıda yaşadığı bitiricilik konusundaki o son hamlelerdeki eksiklik... ...belli ki bu oyuncuların birbirini tam olarak tanımamasından kaynaklı biraz da. Yani böyle Negredo koşu yapıyor, <gülüyor> onu kimin nereye koşacağı bilinmiyor. Ya mesela Oğuzhan o yaptığı asisti Negredo... ...hani Negredo o tipte de oyuncudur değildir ayrıca... Ozan o asisti Babele yapabilirdi o anda sahada. Yani bu oyuncuların birbirini tanıması lazım. Yani oynatmayınca işte, ya madem ilk 11'imiz yani Hocanın ezberleri kendi içinde tutarlı geliyor. Ondan sonra genel olarak baktığında ben şeyi göremiyorum. Uzun vadede kalıcı bir katkı göremiyorum yani. E Lens madem bu maçta, hani Kayseri Spor maçında formsuz gördüğümüz Lens zaten bu maçta oynayacaktı. Niye en başta işte dediğin gibi Kovarejma'yı şey yapma. Kovarejma'nın gönlünü yapma. Ki şey sorusu da vardı. Burada ben... senin... Kocuğu eleştirine katılıyorum şu bakımdan. Gürcan'ın 2-3 ön, bölüm önce söylediği bir şey vardı. Bu adamlar niye hazır değil? Yani Lance ve Negredo takıma yeni katılmış oyuncular ki. 2 aydır neredeyse. 1,5 aydır en kötü. Bu adamlar niye hazır değil? Niye uyumlu değiller? Nasıl yapılması lazım? E bu bağlamda senin Şenol Güneş eleştirine katılıyorum ben. Yani neyse. Hoca ezberden yapıyor bu değişiklikleri belki ama e, bu değişiklikler problem değil, bu adamların birbiriyle uyumlu olmaması problem. Neden? Neden uyumlu değiller, neden hazır değiller? Ya Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı Zaten maça uyumlu ya. olacak e, bu burada... hızlısı... Ya En büyük sorun da bu açısı. Şampiyonlar Ligi maçımız olmasa, ben hiçbir şekilde hocaya bu konuda hiçbir şey söylemem. O takım böyle Ekim'de falan form tutsun ve ligin sonuna kadar götürsün. Ligin başında kayıplar olsun. Bunlar çok da önemli değil zaten. Ama salı günü oynayacağız ve biz böyle e, Ağustos başında olmamız gereken hale, yani yavaş yavaş oluyoruz haline daha şimdi geldik. E Porto Deplasman'da belki de bizim en önemli maçımız. Çünkü alabileceğimiz belki en iyi tek bonus puan. Yani gerçi bunu Napoli Deplasman'da yeneceğimizi de kimse düşünmezse ama hani beklemediğimiz Deplasman'da 3 puan hangi maçtan çıkar Porta Porto maçından çıkabilir görünüyor burada. İçerideki maçları bir tarafa koyarsak bu maça çok daha hazır girmeyi ben isterdim açıkçası ama öyle bir görüntü yok ne yazık ki. Bu maç aracı şeyi de gösterdi yani Oğuzhan sorularını da şimdi mesela şey diye açıklayabilirsin Oğuzhan milli takımda moral buldu form tuttu geldi oynadı. Hayır yani Kovarejma yoktu Bavel Lens kaçacak iki tane sağlı sollu kaçacak insan buldu. Göbek'ten Tolgay ona rol verdi milli takımda Nuri'nin olduğu gibi geriden ben geriden toplarım dedi. Oğuzhan'a role geçince işte Oğuzhan'ı da gördük. Ki kötü de oynaya dersin, o asisti yaptı. Yani Oğuzhan ölüyor da olsa niye Beşiktaş'ta 90 dakika muhakkak düşünülmeli? Babel'in Beşiktaş'ta katkısı ne olur? Ders niteliğinde gördük yani bu maçta bence. Yani ya aslında, Oğuzhan sorusunu Oğuzhan, bence bu maçı cevapladı benim. Yani Oğuzhan çok iyi bir var. maç çıkardı denemez ama şu halde bile en az 5-6 tane taşıma pası attı. Yani, şey yani işte o, Oğuz, yani Oğuzhan o... Kötü oynadığı zaman o pası yapan oyuncu. E atıyorsa topu o rolünün anlamı yok zaten. O zaman Oğuzhan kötü oynadığında kötü oynadı oluyor. Tolgay yani da atar vereceksem yani. ver. Vermiyorsan Tolgay daha iyi atar belki hatta. Daha evet. iyi yapar o yani. yani. Yalnız Aynen. orada da problem var. Yani özellikle Tolgay ve Oğuzhan arasındaki pas bağlantısı da sorunlu bence. Atibay ile o ben kadar Tolgay... problem yaşadığını düşünmüyorum. Tolgay'dan Oğuzhan'a top gitmiyor kolay kolay. Tolgay daha atıcı oynamayı seviyor. Ee, bu da bizim dikine giderken biraz sıkıntı çekmemize sebep oluyor bence. Bunu Olsam şey da Tolga'ya çok top mı? gidiyor Bursak. ama geri dönüşü yok onların. Onlar şey yapar ya, ben ben Tolga'yın bu, Tolga bu rolde geleceği olacağına inanıyorum Beşiktaş'ta. Yani bu ya bu deep-lying midfielder'a biraz kaymaya başladı. Mevzu kata biraz kata, yan kata, yana oynamalarıyla alakalı. Hani böyle arada bir olunca belki bu rolde sıkıntısı olur ama bu rolü çok daha fazla maçta yaparsa Şimdi geçen sene Tolgay çok böyle belirsiz bir şey oynadı. alt oynadı, 8 oynadı, 10 oynadı, girdi, çıktı. Yılın sonuna doğru biraz daha rolü belirliydi. Daha iyi oynamaya başlamıştı. Bu yılda biraz daha dediğim gibi tek bir rolde daha uzun süre oynarsa katkı sağlayabilir ama işte Atiba var, medal var. Nasıl oraya alışıklı oynayacak? Biraz soru işareti ve i̇şte, zorlu bir gol var. Yani, Tolga'yı bu sorumluluğu paylaşmak istiyorsa daha fazla key top atması lazım. Onu da yapmıyor. O zaman işi daha çok Oğuzhan'a bırakması lazım. Evet. Belli ki Övünç Tolga'yı ben ve bırak kadar beğenmemiş. <gülüyor> yok. Depansif olarak görevini yapıyor. Ben Benim o şeyde sıkıntım yok. Ama benim gördüğüm kadarıyla oyunu açma konusunda olsan kadar becerikli değil. Yani becerik, yetenek olarak kıyaslamıyorum. Yani kafa yapısı olarak tempoyu ayarlama kabiliyeti açısından konuşuyorum. Ya geçen yayını zaten hafif söylemiştim. Bence Tolgay Ulusan'dan çok daha yetenekli bir oyuncu. Hatta Tolgay epey yetenekli bir adam. Topu taşıyabilmesi, topun ayağına yakışması, pas atışındaki hani ama geçen sene Gürcan'ın biri bir tweet atmıştı. Yazılımında problem var diye. Hakikaten Tolgay'da bir yani o bakış yani Sahayı böyle 360 derece görmeyle alakalı bir sıkıntı var. Yani 90 derece falanca görüyor. Yoksa Tolga çok daha büyük bir oyuncu olabilirdi ama bu da gelişebilir bir şey mi? Yani biraz gelişir ama tabii ki son seviyeye kadar alt yapıdan gelmesi gereken bir şey. Problem de var. Bence Oğuzhan'ın yorgunluğu da Spiker'in maç esnasında değindi. Tolga'nın biraz daha fazla top kulama yani daha pas bağlantısını diğer oyuncularla yapmasına sebep olmuş olabilir. Çünkü bu Oğuzhan'ın e, topsuz oyunda daha az hareketli olması anlamına geliyor. Yani daha statik bir oyun oynaması anlamına geliyor. Böyle olduğun zaman da boşa çıkan oyuncuya atmak zorunda kalıyorsun. Bu belki Tolvay'ın kusuru değil yani. yani bu ya bağlamda... Negredo'yu hiç konuşmadık. Şöyle açısından değiştiriyorum ama. Ben Negredo'yu beğendim açıkçası. E, ileride aradığımız top tutma opsiyonu olabilir. E, en azından zeki... ...olduğunu ve pozisyon bilgisi olduğunu, attığı ara toplarla yaptığı çapraz koşulların yok Özellikle Taliskaya gösterdi. attığı pas çok muazzamdı ya. Taliskaya attığı pas çok böyle artıştınlık oldu. Taliskaya attığı, Dens'in, Dens'in yaptığı hızla ayarlayamadığı herhalde. top... ...bence iyi pasları vardı Negredo'nun. Şey korkusu vardı, yani blogda falan da insanlar diyordu... Ee, ...Negredo Almeida mı çıkacak falan diye yok yani. Abi, oyun zekası olarak kat kat derisinde. Yani şöyle gerçeği diyebiliriz. Yani <gülüyor> olması gereken şey <gülüyor> yani olduğunu sandığı oyuncu Negredo. E, gol çok atmayacak belki ama işte çevresindekiler atarsa e, onun o şeyi de da ortadan kalkacak. Ben de beğendim Negredo'yu. Bu tip bir oyuncuyla da, da pek oynamamıştık şimdiye kadar. iki defa oynayacağız. Evet. Oyuncu konuşuyorsa Mikrovic'e de konuşalım mı? Vallahi işte iyiydi bence. Ama ilk gibi <gülüyor> Bir şekilde bu sefer çok güvenliydi ve hamleleri yerindeydi bu sefer. Yani doğru hamle yaptı hep. Hiç <gülüyor> e, atın çok yapar onu biliyorsunuz. Hamleleri yetersizdir yetersizdirip e, sürekli adam kaçırır arka tarafına. Bu sefer e, metro için. Benim gördüğüm gayet özgüvenli geldi bana. En azından. Yani bir savunma kadar oyuncusu gibi rakip belki. karşıladı. Evet o konuda iyiydi. Savunma oyuncusu gibi iyiydi ilk defa. Rakibi karşıladı. Güzel müdahalete ama böyle bir iki şaşkın hatası yaptı yine. Yani hani ayağı iyi oyuncu dediğimde zaman yapmaması gereken hatalar. Bu, i̇lk dribbling hatasını ben affediyorum. Sahanın ne kadar kötü olduğunu anlayamamıştır da. Selejnov'un bir tane farklı auto giden şutu vardı hmm. sonlar kadar hatırlıyorsunuz. Orada bir alan tutuşu var yani pozisyon tekrarlarını izleyin. Hiç yani hiç hiçbir şey tutmuyor. Bu çok problem. Hiçbir ya. şey tutmuyor. Ben ilk defa alıcı gözüyle çünkü Mitroviç'in belki bir şeyler olur diye blogda savunan az sayıda insandan biriyim. Yani o alan ben Stoper'in önce hangi yerde durduğuna bakıyorum. Hamlesi hamlesi benim için ikinci planda. Doğru yerde duruyor mu ve oyuncuk oluyor mu? Topa dalıp da git. Ya yani o baya kötü bir sinyal verdi bana. Biraz cesaretim kırıldı. Ama... En az hamleleri vardı. Bir yanında Pepe falan varsa döve döve oynatır yani icatında. Şeyi söylüyorum ya, özellikle Kovarezma tarafında mesela en son Çelim sıfıra indi, bir ortak kesti içeri. Kovarezma daha ceza sahasının köşesindeydi yani. Onun adamı Kerim olmasına rağmen hiç alakası yok pozisyon her zamanki gibi. Yani Sağ öyle abi. bir şey kaymalar şaştığı zaman bu stopere yazılmaz ki yani. Yani sen alanı zaten takım olarak kapatamıyorsun ki. Stoperlere çok şey yüklenmiyorum burada. Bizim orta da çok düştü zaten. Golü attıktan sonra tamamen tükendi neredeyse. İyice 5-6 oyuncu ile yan yana ceza sahanımıza falan girmeye başladılar. O derece... 10 kişi, kişi oynuyordu bir çok de neticede de, tabii de. Aynen. Bir de o var. Apanın girmesi bile kurtarmadı yani. O kadar yorgundu takım. Atiba göre bir iki kritik ee, şey yaptı, alan kapama klinik, yaptı. Evet, çok, çok kritik alan kapamalar Hatta yaptı. Işte, şey stopermiş gibi koştuğu bir şey var son dakikalarda. Yani Atiba dedim yani başkası o arkadaki boşluğu görür görmez Adil abi stopermiş gibi yardırıp orada yer aldı. Ya bu arada e, şey ben atladım söyleyeceğim, söylemeyi unuttum. Hani bugün kaçırdığı için söylemiyorum ama attıklarında da olsam bence çok iyi penaltı kullanmıyor. Attıkları da böyle hep kalecinin yakınından falan geçiyordu. Bilmiyorum hani eee acaba da iyi atıyordu da maçta mı iyi atamıyor. Ben bir türlü onun penaltılarını çok beğenemedim. Onda da doğrusu kimsenin yani penaltısını beğenmiyorum. Liverpool'da da genelde bir olarak... yapmış genel insan var. Evet dedim de maç içinde penaltı atamıyoruz. Seri penaltılarda iyiyiz de maç içinde yani penaltı atamıyoruz. Şöyle koreizma. Seride penaltılar çok iyi. Kendi Galatasaray'a nasıl böyle? penaltı atamadık? Ha doğru gerçi. Evet. İşte Kovarezma'nın penaltıları çok kurtarılamaz penaltılar ama o da hepsi direğe falan çarpıp giriyor. Yani çok da riskli taraftan. Ya o konuda en iyi oyuncu Cenk'in o da zaten oyunda değildi. Gerçi tam girmek üzereydi ama. Hocam, bu arada... Tarişke gibi adamın penaltı atması komik olur açıkçası. Diye düşünüyorum. Ben değişiklikleri ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Yani... Bence Kovarezma direkten döndü. Yani... Düşkotos için atılması Korezma'nın oyuna girişini biraz tolera etti gibi. Yoksa, yani bir. gerçi lens de çok iyi oynamıyordu ama Korezma girdikten sonra gene beni 2 dakikada çıldırttı yani. Ya şey oldu, Tolgay önünde lens oynarken işte lens oynuyormuş gibi Korezma e girdi hemen Tolgay bir lens'e kaçırıyormuş gibi pas attı. Korezma e çizgi dibinde beklediği için sonra atıştılar hatta orada bir şey. Kaçıncı dakikada bilmiyorum. Dakikasını yazmamışım da altmış falan yani. Ha dedin tamam yani bizimki geldi. Belli oldu belli etti. Şeye gitti gene Kornerde e, Caner'in dibine. İlk kornerde evet, gitti Caner'in dibine gene. Yapıldı, ya bir de şimdi diyor oraya dikiliyor. E Caner korneri kullanmıyorsa Bek kornerin savuncusudur. Dönen top savunucu. Şimdi o, o boşa çıkıyor. Caner'in hiçbir işlevi yok. Mahvettin şeyi yani. Korner kurbusunu e... mahvettin. Ben burada ha, sizin yazdığım şey taksinizde değil, hocaya yazarım bunu arkadaşlar. Yani bu, bu, bu, bunu, hocanın, evet. bunu bu, bu hocanın, evet. Hocaya hoca, yani. yaz, yazılmak değil. Zaten diyorum ya, yani Tosic atıldıktan sonra korezmayı alsaydı, direkt hocayı gömerdim zaten. Ee, ama işte ondan önce girdiği için, tamam Tosic'in atılması onun oyuna girmesini tolere etti biraz. Yani hatalı bir değişiklik bence. Çünkü Kovarezma şu, şu şeyde oyuncak bir pozisyon yoktu yani. Bir baskın değiliz. Sağdan soldan geldiğimiz bir durum yok. Zaten içeride de etkin değiliz çok. Bence Cenk'i alması gerekiyordu o etnarda. Forvet'i ikilemesi gerekiyordu. Bence de. Ee, beş kişilik bir dizilimle savunma yaptığımız bir an vardı. Bilmiyorum. Hatırlıyor musunuz? Kovarezma ee, en soldaydı. Ee, Tolgay Kovarezma ee... Oğuzhan ve Atiba çizgi halinde duruyorlardı. Beşli'nin solunda e, şey vardı, Kovarezma vardı. Ve Koarezma gitti, hemen yanındaki Tolga'ya yanaştı, Bekini takip etmeyi bıraktı. Bir anda Caner orada. Ve Caner maç sonuna kadar 3-4 defa 2-1 kaldı. Ya ne yapıyorsun sen? Yani niye kovalamıyorsun, niye ortaya yanaşıyorsun diye. Bunu anlamadım. Yani hiçbir zaman yaptığı bir şeydi. Belki Hoca spesifik olarak söyledi ortaya yanaşmasını ama gerçekten hiç anlamadım bu bekini takip etmeme olayını. Son, zamanlarda, son zamanlarda en azından de... Beckin'i takip ediyor diyordum evet, evet. ben. Evet Tam da aynı şeyi ben söyleyecektim. Son zamanlarda Beckin'i takip ediyor aslında. Biri ee, de girmişti. Demiyorum artık. Yani Tabii orada gene son... bir e, takımın yerleşiminin bayağı içini etti açıkçası. Oyuncuları, Esası. herkesi şey yaptık herhalde, konuştuk o zaman. Konuştuk, ha, konuştuk, önce yani. de e e e kızdık mı? Kızmadıysak evet. Kızdık galiba. Ya bir e kere o hamleyin hani, içinde, birincisinde bile uzaklaştırışı bir komik. Topu kontrol mü ediyor, vuruyor mu belli değil, adamın önüne attı ya. Vur gitsin. E, ya da topu pas vermeye çalıştı. E, sonra da adam sağa doğru açılıyor. Tehlikeli pozisyon değil, omuzla yap foul'ı. Öyle bir dalış ki yani o kadar belli yani hiç itiraz edilemeyecek bir sarı kart aldı. Yok yani, diyorum yani. Peki medeli stoper görecek mi? To Tosic yani bunları ilk defa yapmıyor ki. Her evet. sarı kart gördüğüm maç bence potansiyel kırmızı yani. Bir dahaki maçta kim oynayacak lig maçında stoper? Medel mi Mitrović mi? Ya ben medel oynasın dedim de. Oynayacak. Bence oynayacak. Medel de... oynayacak olsaydı medeli sokardı. Bu Mitrovic maçta da sokardı yani. Bence kesin Mitrović oynayacak. Yani bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama ben Necip'i Mitrovci'i tercih ederim ya. Hele Pepe gibi akıllı bir adam varsa yanında. Ben Medel'i Necip'e tercih ederim. Medel, Tabii. yani in, Inter geçmişi olan, bek stoper ve orta sahneyebilen, yani hocanın tam istediği... işte nicel, nicel, nicel diye kafamızı yedi geçen sene. Yani al işte her yere oynayacak adam bu. Ama yok yani, yani hiç, o, anlamıyorum. Şey de, anlamıyorum. E, gelecek hafta bek de şey olabilir belli olmaz hocaya belli olmuyor biliyorsunuz. ama yine şeyde şey, geldik Necip'i Necip Şenol Güneş Necip'i stoper oynatmadı. Biliç oynattı hı hı. oynatmaz herhalde yani ben tipden stoper yapacağını pek tahmin etmiyorum Necip'i stoper, stoper oynatırsa medal varken art, yani o, o o kadar yapamaz bir de hocanın şey takıntısı da var yani oyuncunun asıl yerine ne orada oynatıyor genelde. Yani ikinci, üçüncü pozisyonunu o. pek değerlendirmiyor. Ya yani Mesela şu maçta Atiba'nın sabek oynamaması. Evet o da iyi. Veya gelmeden. Bu belki yani de bu okudu adamların bana, kari, hocam Kariyerleri için de var yani. Necip'in belki de ilk maçı sabek olarak. Bilic döneminde oynamıştı Necip Sabek. Kırmızı kart gördü, goller yedirdi. Baya... <gülüyor> <gülüyor> Abi Bilic döneminde Bilic ağlatın sabek oynamışlığı var ya. Veli Kavlak Tolbek yani, oynadı yani ve delirtiyordu bizi. Fener başındaydı de değil mi? Samet mi yapmıştı? emin değilim de e, Necip'in Sabek oynadığı maç şeydi, Fener maçıydı. Hatta ben de Veli'nin Tolbek oynadığı fener... maçı Fener maçı olarak hatırlıyorum. Olcay'ın kırmızı kart gördüğü mi? maç. Hatta Olcay'ın kırmızı kart görmesinin sebebi de e, iki sarı kartta da Necip'in adam kaçırmasını sağdan olacağı sarı kartları görmüştü. Necip'in yaptığı hatalardı yani. Necip Hiç... bu maçta da yaptı gördüğünüz TAC'a gidiyor diye şey yaptı. Tamam daha arkasından geldi. Dağlı topa gitti. Bizimki seyrediyor hala. Ya yani bir zeki bir, bir oyuncu bir yer değil, şey yani. bir şey değil ya. Zeki, zeki yani. bir oyuncu değil ya. Yok. Ya sarı kart için şeye girecek. Ön libero'ya girecek. Sarı kart almak için ya da sol içte oynayacak. Orada Aynen. bir şey yapıyor. Başka hiçbir yerde olmaz yani. Ben Necib'i artık şey yapıyorum. Eleştirmiyorum eksik kadar. Potansiyeli evet, belli. Evet. Potansiyeli biliyorum çünkü. Ama bir mevkisi var. Yani Necip'i sabek deniyorsun, Atiba'yı denemiyorsun, Medel'i denemiyorsun. Ben bunu anlamıyordum. Ben yani işte. Yani. Bir şey değişiklik yapacaksan Necip'i ortaya çek, Atiba'yı sabek'e koy. O Yok. da olabilecek bir şeydi o esnada. Yani... Çünkü Necip orada sırıtıyor çok bariz bir şekilde. Basiretin bağlanıyor hocanın ya da hiç aklında mı yok böyle şeyler? onun işte bilen birileri söyler artık. Bunu hocayı... Evet, yani bir şey, da... hoca şey diyor yani. Ben Antibay'ı işte Danimarka'dayken de takip ediyordum. Diyor yani. Pek takip etmemiş. <gülüyor> Pek takip etmemiş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> demek ki ben de Ama Danimarka'da şey... E, o zaman orta sağ oynuyordu. PSL'e de geçti. DSV'de bir yıl sahabek oynamış. Ama, e, arada DSV'de da, hep sahabek oynamıştı. Orta sahaya neredeyse hiç oynamadı yani. Danimarka'da 6'da değil 8 numara oynamış. Yanlış hatırlamıyorsam Atiba. Daha düşük evet, şey, evet. kalibre... Bizde, bizde de 6 numara oynamıyor ki. İşte 6.5 diyelim. 2-6, 1-6.5, 85 değişik bir pozisyon. Evet. Herhalde bütün oyuncuları konuştuk. Hocayı konuştuk ama detaylısını sakladık. O bit. Bir sürü yapamadığımız Şenol Güneş programına sakladık. Bloktaki soruları ve hocayı değerlendirmeyi şimdilik erteliyoruz ama umarım pazartesi akşamı bir program yapabilirsek bunların hepsini o programda konuşuruz. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi de olur pazartesi günü. Maçı evet. da konuşuruz. Bir aksilik olmazsa pazartesi akşamı görüşmek üzere diyelim. Ha, bir dakika şey nasıl... e, pardon. E, pas grafiği istatisini gösterecekti konuğunu. Pardon. Zaten Radyodan ses olarak dinleyenler için e, bitmiş oldu da <gülüyor> gö görecek olanlar şey, ekrana getiriyorum şu an. Ee, ben sabitledim seni. Tamam. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Evet. evet. Paspartasında bu ilk e, kaç 61. kolejime girene kadar ki Geçen haftadan farklı olarak dikkat çeken ne? Kovarejma şurada bir kovarejma yok. Lens gayet evet. sona sağa geri deplasa olmuş. Babel sola sağa olmuş. İleride ikinci koronu İki takım takım gibi dizilmiş. Çok güzel bir diziliş Solday ya gerçekten. Derin bağlantı yapmış Oğuzhan'a pas olur. olarak. Başka pek pas katkısı yapamamış şuradan yarış ama. olsan bağlantısını sağlamış, olsan dağıtmış. Yani işte mis gibi diziliş ya. Ben o yüzden şey... Kesinlikle ne? öyle. İkinci ağızdan duydum. Şey olmuş diye. Ryan Babel'in böyle içeri doğru kat etmesini de Hoca özellikle istiyor bence Caner'in önüne açmak için. Güzel. Evet Caner de vay derdi. Necip durması gerekiyor. Yani güzel. Bu mümkün. Şey Şeyde Karabük'te e, soldan sol yani. Necip Çok kötü bir, bir yerleşim. yerleşim, yerleşim Hayal hay bir Sen bir şey söyleyecektim Burak ya. İkinci ağızdan duydum dedim. Merak etme, Neyi duydum? Üntekin Onay e, şey demiş. E, Beşiktaş bocaladı kötü falan. Yani genelde böyle bir izlenim varmış sanırım. Hı hı. Televizyonda belki de, sosyal medyada arkadaş söylemişti de ee, ben hiç bocaladığımızı düşünmüyorum bitirici olamadık ama o da yani bu Ben şey, de bocaladığımızı düşünmüyorum yani on kişi evet. kalmadan önce hele maç tamamen bize bakıyordu yani Açıkçası biz ilk üç maçı hiç bu pozisyon, kadar pozisyon atmış yani. olsaydı çok daha hızlı bir şekilde çözerdik maçı yani yani Babel'in pozisyonu, Tariska'nın iki, iki tane %100 pozisyon var ki biz ilk üç maçta bu kadar böyle pozisyon falan bulmadık yani. Ama insanlar Ay, skora, skora çok cevaplıyor. Bugün Oğuzhan'ı yorumcu gömüyor gömüyor, asist yaptı, birden yüceltiyor. Yani bu kadar da sonuca bağlı değil bu oyun ya. Yani bir şey oynuyorsa ki bence fena oynamıyordu ama çok iyi değildi. Asist yapınca birden çok iyi. Yani kötüyken çok iyi. Böyle enteresan şeyler. Mesela oh. Babel'in kaç, kaçırdığı pozisyonda ya bir yorumcu orada Oğuzhan'ın çok güzel bir boşluğa geldiğini, Babel'in bunu görememesinin bir eksiklik olduğunu fark edemiyorsa ya yapmasın şu işi ya. Sürekli Babel iyi vuruş yaptı, iyi vuruş yaptı diyor. Hakikaten Babel çok güzel bir vuruş yaptı ama orada hani Oğuzhan'ın gelişi tam tiki taka golü atacaktı kendi yani oraya dönebilseydi. Ama bunu yorumcu görmüyor. Bu arada Böyle. ben şunu ekleyeceğim. Ee, bence Babel gayet 4-4-2'ye inanılmaz uyar. Deseyle bence şahane olur. Oynar. İkinci forvet alternatifi olarak da şey yapar. E... Yani şey, e, kanat oyuncularının şey olarak oynadığı mesela sol açıkta Caner'i izleyeceğimiz bir maçta. Sol açık, sağ açık. Kovala orta yağdırdığı bir maçta. Bence 4-4-2'ye döndüğümüzde Cenk Babel de olur. Cenk negret de olur. Bence ne şey Babel forveti olarak bir opsiyon ya, olarak en azından. Ya baba zaten Kafada, çok farklı da, kalan bu opsiyon genişliğini kat sağlaması birçok şey yapabiliyor. Bir şeyi çok iyi yapmıyor ama çok şeyi yapabiliyor. O açıdan da... Ya bugünkü... Yok, yani gol, vuruşu, gol vuruşuna <gülüyor> dikkat ettiniz mi? İnanılmaz sakin. Kemeldi ya. Cenk evet. bunu yapmıyor mesela. Cenk cezası girer girmez abanırdı büyük ihtimalle. Ya zeminin... Bunu ne yapardı? Çam, kestiremiyorum. Daha çutunu <gülüyor> görmedik. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <gülüyor> Yok, inanılmaz Ama, Yani böyle babel, bekledi. ben inanılmaz soğuk kanlı. Şu anda golcü şeyi var. O, nitekim o Dani'nin çizgiden şey, son anda çıkardığı pozisyondan da müthiş vurdu topa. Tam köşeye girdi orada. Bu Dani ne top oynadı ya böyle? <gülüyor> Bize mi Duny, arkadaş? Dani gene yaptı yapacağını. Orada Thaliska'ya çarptı giriyordu az daha da bir tane yaptı yaptı yani, yani ama adamın adamın problemi bu zaten. Bütün maç muhteşem oynasa da bir danelik yapıyor yani. Ama 2 3 tane yapardı bu. Bir tane <gülüyor> <gülüyor> e, yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar bölümü. Fener maçından haber bakabiliyor musunuz? Fenerbahçe Beşiktaş'a maçı ne alemde? Şu an mı oynanıyor? 2-0 mağlup Fenerbahçe arkadaşlar. Abi fenerbahçele ilgili konuşulacak bir şey kaldı mı bu sezon ya? Herhalde Belki Diego Costa biz... ya onu konuşurduk. Wamboresi, Alda, Jensen. Ada bit. Ada bit. Ada bit. Ada bit. Ada bit. Ada bit. Ada bit. Ada bit. Ada bit. Ada bit. Ada bit. Ada bit. Ada Robin Oliver yani. David Silva yani ad, insan ad, terbiyesizlik mi ya. Yani bu gülüp geçilecek sınırı geçmiş bir terbiyesizlik yani, yani okuyucuların da şeylerini. <gülüyor> ben dedim bu adamın bak bu Dam haberi yapan adamı adamı adamın. Çünkü biliyorsun yapıyorlar yani böyle şeyler. Zamanında da gitti Aneyka'yı aldılar falan olacak şey değildi. Ben de çok biliyordum. Ama bu ondan da beter <gülüyor> ya. Yani, TV ben, hayatımda gördüğüm en iyi balon ya. Cliverton evet. Beşiktaş hayranı olduğundan sonraki. <gülüyor> Çünkü Manchester City çok zengin bir takım. İlk 11'inde oynuyor, iyi de oynuyor. Yani her şey olmaması için... Yani ben bu sene çok ölüyorum. takip etmiyorum ama iki maçta Davi Silva yedekti. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok ya daha bugün 11 çıktı. 11 ya bugün, bugün dediğim gibi, bugün izleyemedim maçı yollu olduğunu için ama iki maça yedek çıktığını net hatırlıyorum. Ya böyle ben de maça izlemedim de... Ama yani, yani gerçekten inanmaz saçmalık. Yaşadık. Adam yani... Gerçekten saçmalık. O haberi yapan David insanın... David Silva'nın yaşı da gençli mi? Daha 30 falan yani. o diye hatırlıyorum. Güzel. O Neyse. Samir Nasr'ı yalamıyorlar, David Silva'yı yalıyorlar. <gülüyor> Allah'ım ya. Neyse artık bu Türk medyasında bir yere konuşuruz. O zaman e, tek görüntümüz Burak'ta. Burak bir el sallayarak veda etsin <gülüyor> bence. Ben <gülüyor> de el sallıyorum. El sallıyorum. El salladın arkadaşlar. <gülüyor> görüşmek üzere. Sağ